Biz onları on iki kabile halinde topluluklara ayırdık. Tih sahrasında susuzluktan sıkılan kavmi, Musa'dan su istediğinde biz ona asanı taşa vur diye vahyettik. Vurunca taştan on iki pınar fışkırdı. Herkes kendi su içeceği yeri bildi. Üzerlerine bulutu da gölgelik yaptık ve onlara kudret helvası, ''Ve bıldırcın indirdik. Size rızık olarak verdiğimiz şeylerin iyi ve temiz olanlarından yiyin dedik. Onlar bize zulmetmediler fakat kendi nefislerine zulmediyorlardı.''